Onların durumu kendilerinden az öncekilerin, Mekkeli müşriklerin durumu gibidir. Onlar Bedir'de yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Onlara ahirette de elem dolu bir azap vardır.